Kardeşlerim, muazzez müminler, kul tedbir alır, takdir Cenab-ı Hakk'a aittir. Eşyadaki bütün oluşlar, bütün erişler, yönelişler tedbir ve takdir çerçevesindedir. Aslında hadiseyi, hayatı, eşyayı şu ayet-i kerime çerçevesinde değerlendirebiliriz. Ve iyi emsaz ki Allahu bı durun fala kaşf alhu ve in yurduk ki bı fadli bir hastalık bir bela geliyor bir sivilceyle size müttelah oluyor bütün doktorlar etrafınızda bütün laboratuvarlar sizin adınıza çalışıyor size ilaç üretme gayreti içerisindeler fakat çare olamazlar eğer Cenab-ı Hak takdir ettiyse o hastalık sizin gidişinize, dünyadan ayrılışınıza sebep olacaksa gideceksiniz. وَاِنْ يُرِتْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَعَدَّ لِفَدْلِي <gülüyor> Cenab-ı Hak size bir zafer, bir nusret takdir etmiştir. İnsanlar karşınızda, kaleleri var, silahları var. Denizde havada filoları var onların. Bütün bunlarla size engel olacaklar, sizi durdurma gayreti içerisindeler. Eğer Allah Azze ve Celle sizin nusretinizi, sizin zaferinizi murad ettiyse, onlar bütün ordularını, güçlerini toplasalar yine size engel olamayacaklar, sizi durduramayacaklar. Alemi İslam'ın fetret dönemleri olmuştur. Yıkıldığı, yıkılır gibi olduğu zamanlar olmuştur. Bağdat'ı işgal ettiler. Kelleler üzerine hulagu, saltanatını, tahtını kurdu. Günlerce nehirlerimiz kan ve mürekke baktı. O hale geldi. Bağdat'ta bu acılar, Bağdat'ta bu matem varken Endülüs'ten de ağıtlar yükseliyor. Endülüs'te de acı var, ızdırap, işgal vardı. alem İslam'ın İslam'ı sağdan ve soldan, doğudan, batıdan ölüm pençeleri kuşatmış. Artık bu ümmet bir daha gün doğumunu göremez. Güneş'e muhatap olamaz. Bu... Umutsuzluk içerisindeydi ki Müslümanlar, Söğüt'te İstanbul'un eteklerinde bir millet. Biz yere düşen Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam'ın sancağını taşımaya namzetiz ya Rabbi dediler. İnna nahnu nazzelnazikra ve inna lehu lahafizun. Yani o kitabı biz indirdik, onu biz koruyacağız. Biz koruyacağız fakat ona namzet olanlarla Kur'an-ı korunacak. Şimdi biz o namzetler ordusuyuz. Bizi kabul et ya Rabbi. Bir avucuz. Fakat bizim şu sayımıza, azlığımıza değil, yüreğimize imanımız cesaretimize bak. Osmanlı oradan el kaldırıyor. Ben bu sancağı taşıyayım ya Rabbi. Fakat edepleri var. Teslimiyetleri var. Hz. Muhammed aleyhisselama temessükleri var onların. Sultan Osman ya da halk arasındaki maruf ifadeyle Osman Gazi bir eve misafir oluyor. Misafir olduğu evin duvarında Kur'an-ı Hakim asılı. Ömen يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ Mutlaki yüreklerin amelidir. <gülüyor> Allah'ın şairini, İslam'ın alametlerini onları tazim edecekler, yüceltecekler. O da kuran Hakim'i duvarda görünce uyuması gerekir, uyku bir zarurettir fakat sabaha kadar ayağını uzatmaz kuran Hakim bu odada diye. Şimdi böyle bir millet Söğüt'te el kaldırıyor, bizler Bağdat'ta düşen Endülüs'te düşen Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın sancağını taşımaya namzet bir milletiz ya Rabbi. Yani bir düşünün insanlar Kur'an-ı Hakim belki okuyorlar. Ayakları ayakları üzerinde bir böyle nasipsizler taifesi bir de Kur'an-ı Hakim'in olduğu bir odada sabaha kadar uyumayan birisi. Böyle birisi şimdi nöbet sırasını ben almak istiyorum. Ben yürümek istiyorum ya Rabbi diyor yola çıkıyorlar bir avuçla fakat ehli sünnetin hamisi oluyorlar. kabe i muazzamanın hakimi değil, hadimi oluyorlar. Hizmetkar olalım ya Rabbi diyorlar. Nerede la ilahe illallah, Muhammed Resulullah diyen var? onlar acı, onlar ızdırap çekiyorsa, bize işaret buyur, biz rüzgar olalım, oraya gidelim, biz geldik Osmanoğulları diyelim. Buna namzet bir millet Söğüt'te nöbeti devralıyor kardeşlerim. Bütün gayretleri, bütün idealleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesine muhatap olabilmek, ona nail olmak, Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği hadisi şerif, Lefthane Konstantiniyetu, falı nı amir <gülüyor> ve amiruha, falı nı Mutlaka İstanbul Müslümanların olacak. İstanbul semalarında Allahu Ekber sesleri duyulacak. Kisra nasıl İslamın olduğuysa Bizansla, Doğu Roma'da, Batır Roma'da İslamın olacak. Allah Resulü Aleyhisselam bu müjdeyle aynı zamanda bize de bir ödev veriyor. Kimler bu ödevi alabilir? Yani uykusunu feda edecek çoluğundan, çocuğundan, eşinden, anadan, yardan geçip ben cenneti, şehadeti istiyorum kimler diyebilecek? Bu yol riyakarların, bu yol dünyalık peşinde koşanların değil, bu yol Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın davasına teslim olanların yolu. Şimdi onların ideali, İstanbul'un fethine muhatap olabilmek. Tam 154 yıl bekliyorlar. Acaba Allah Resulü Aleyhisselam'ın fethettiği komutan ben olabilir miyim diye. Onun metine muhatap olan asker ben olabilir miyim diye dedeleriniz, ecdadınız bekliyorlar. Sultan Fatih Muhammed Han Hazretleri Manisa'da şehzade Akka kalesi düşüyor, ağlıyor. Bir duvarın kenarına geliyor, orada çöküyor, ağlıyor. Akşemseddin Hazretleri o halde kendisini görünce diyor ki neden ağlıyorsun? Cenab-ı Hak sana İstanbul'u nasip edecek. Eğer böyle ağlarsan belki o büyük fetihten mahrum kalabilirsin. Sultan Fatih Muhammed Han Hazretleri sultan oluyor, devletin başına geliyor. Orduyu hazırlıyor, İstanbul'a yürüyecek. 154 yıllık Peygamber Aleyhisselam'ın gösterdiği o hedef, İslam'ın olacak ve hasret bitecek. 75 tane alim var, veli var. Büyük bir orduyla Edirne'den yola çıkılıyor. Nisan ayının başları. İstanbul'a önüne kadar geliyorlar. Zaman zaman savaş meclisleri toplanıyor. Savaş meclisinde Çandarlı Halil Paşa var. Dışıyla Müslüman fakat içinde kurtlar var. Neden buraya geldik? Yüreği yetmiyor yani. Evvela İslam yürek ister, cesaret ister. Hakkı ve hakikati söylemek iman, iman ister yani. O imana belki muhatap olamayan birisi Çandarlı Halil Paşa sürekli savaş meclislerinde ayağa kalkıyor. Sultan Fatih Muhammed Han Hazretleri'ne dönüyor diyor ki efendim bir dervişin sözüne baktınız buraya kadar geldiniz. Günler haftalar geride kaldı işte fetih müesser olmuyor bizden öncekilere müesser olmadığı gibi bizde de bir mahrumiyet var geri dönelim. Çandarlı bunları söyleyince Zanus Paşa ayağa kalkıyor diyor ki sultanım. Kimler ne söylerse söylesin. Zanos Paşa ve onun askerleri burada şehadete geldiler. Burada ölmeye geldiler. İstanbul'un kapıları bizi cennete şehadete götürecek. Müsaade buyurursanız buradan geriye dönmeyelim diyor. Sultanımız Fatih Muhammed Han Hazretleri Ahmet Paşa'ya diyor ki ''Git hocama söyle, Fetih müyeser olmuyor. Tüneller açıyoruz, yukarıdan katranlar döküyorlar, askerimiz şehit oluyor. Yani cennet aşkıyla surların üzerine akıncılarımız koşuyor, yukarıdan ok sahana şehit oluyorlar. Gemileri denize indirdik fakat yine Fetih müyeser değil, hocama söyle ne?'' buyuruyor. Aksemseddin Hazretlerine geliyor Ahmet Paşa. Ona bir mektup veriyor, Sultan Fatih'e gönderiyor, savaş meclisinde okunuyor. Buyuruyor ki büyük Allah dostu, tedbir kullara takdir Allah'a aittir. Allah yolunda cihada devam ediniz. Bütün gayretinizi sayenizi ortaya koyunuz. Ve cahidu fillâhi Hakka e cihâdi. Takatiniz ne kadar yetiyorsa o kadar gücünüzü sarf edin. Bu mektuptan sonra Sultan Fatih bütün namazlarında bu ayeti okuyor. Ve cahidu filahi hakkı cihadi. İşte Fatih'in Mehmed'in gücü bu kadar Allah'ım. Ordusunu, askerini, hocalarını, toplarını, gemilerini topladı buraya geldi. Şimdi göklerin kapısı açılsın, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın müjdesine muhatap olsun. Mektup okununca savaş meclisinde karar kılınıyor, taarruza devam edilecek. Haftalar geçiyor. Yine düşmüyor. Yine savaş meclislerinde Çandarlı Halil Paşa'nın itirazları var. Ahmet Paşa'yı gönderiyor. Yine git hocama söyle. Bir haber var mı? Bir müjde var mı? Geliyor Ahmet Paşa. Kapıda bir derviş var. Akşemseddin Hazretleri çadırın içinde. Derviş diyor ki hocamız... Rica buyurdular, dediler ki kim gelirse gelsin içeriye almayınız, lütfediniz kapıda bekleyiniz. Ahmet Paşa kapıda bekliyor, Fatih de savaş meclisinde. Ahmet Paşa'dan Akşemseddin'den gelen habere göre hareket edecek. Saatler geçiyor, gelmeyince Sultan Fatih atına biniyor, hışımla. Akşemseddin Hazretlerinin çadırına geliyor. Derviş kapıda bekleyen nöbetçi aynı ricayı Sultan Fatih'e de iletiyor. Kızıyor atından iniyor. Elindeki hancerle çadırı yarıyor içeriye giriyor. İçeriye girince bir de ne görsün? Hani Bedir'de Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ellerini kaldırdılar Allahümme in tehlik hâdihil isâbe felen tu'bede fil ardı ebede. Efendimiz ayakta yalvarıyorlar ya Rabbi. Eğer bu bir avuç Müslüman burada şehit olur Dursa, sana yeryüzünde ibadet edecek kimseler kalmayacak diye. Peygamber dua ediyor, göklerin kapısı açılıyor. Cebrail geliyor, Mikail geliyor orduların kumandasında. Meleklerin melekler var onların ordusunda. Şimdi Akşemseddin Hazretleri de yerde, yere çömelmişler. Mübarek gözlerinden akan yaşlar bembeyaz sarıklarını ıslatmış. Toprak yüzüne gelmiş, yüzü çamur halinde. O halde yerden kalkıyorlar. Sultan Fatih de alıyor hocasını secdede o halde görünce. Dönüyorlar, Fatih ediyorlar ki bu gece Allah'ın inayetiyle son gece olacak. Topkapı tarafından büyük bir taarruza geçilsin. Allah'ın inayetiyle fecir vaktinde askerlerimiz, evlatlarımız İstanbul surlarında sabah ezanı okuyacaklar. Allah'ın inayetiyle bu milletin evlatları Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın müjdesine nail olacaklar. Bu sabah namazı İstanbul surları içinde kılınacak. Aksemseddin Hazretleri emri veriyorlar. Büyük bir taarruz başlıyor ve surların üzerinde sabah ezanı okunuyor. Sabah namazı 29 Mayıs 1450 Salı günü sabah namazı İstanbul'un içinde kılınıyor kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesine muhatap olabilmek. Onun için anadan, onun için yardan, serden geçebilmek. İstanbul'a adalet geliyor, İstanbul'a hakkaniyet geliyor. Sultan Fatih Muhammed Han Hazretleri Ayasofya'nın önüne geliyorlar, rahipler, piskaposlar, oraya kapanmışlar ağlıyorlar, Türkler şimdi Müslümanlar bize nasıl zulm edecekler? belki işlerinde yüreklerinde böyle bir korku var, Sultan Fatih onlara Kur'an Hakim'in şu ayetini okuyor, قَالَ لَا تَسْر۪يبَ عَلَيْكُمُ Hazreti Muhammed Aleyhisselam Mekke'yi fethedince, düşmanlarına yöneldiler, bugün azarlama günü değil dediler. Ben de size Kur'an Hakim'in ayetini okuyorum. Hepiniz evlerinize gidiniz. Hepiniz hürsünüz. ne mallarınıza, ne çocuklarınıza, ne de namuslarınıza dokunulacak. Çünkü artık burası Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın öğrencilerinin idaresindedir. Fransa'da büyük bir ordu hazırlıyorlar. İstanbul'u geri almak için Haçlı ordusu hazırlanıyor. İstanbul'dan Piskoposlar Fransa'ya, Paris'e gidiyorlar. Ordunun önüne çıkıyorlar, aman ha diyorlar. Sakın gelmeyin, biz İstanbul'da Sultan Fatih'in idaresinde Bizans'ın hakimiyetinden daha ziyade adalet bulduk, huzur bulduk. Biz Müslümanlarla İstanbul'da yaşamak istiyoruz. alem İslam'da ise bir sevinç var. Bir surur hali var. İstanbul'a sürekli elçiler geliyor. Cezayir'den, Fas'tan, Mağrib'ten. Biz de semalarımızda Osmanlı'nın bayrağını taşımak istiyoruz. Devlet Ali'ye gelsin, Afrika'da da, alem İslam'ın farklı köşelerinde gelsinler, bize de hâmi olsunlar. Yani devlet geliyor, İslam geliyor, iman geliyor. Sultan Fatih'le ile ecdadınızda yeryüzüne adalet geliyor. Kemal Paşazade Hazretleri, şu ayeti kelimeyi tefsir ederken buyuruyor ki: "Ve la fi katabna fi'z-Zebur min ba'de'z-zikri enel ardha yedisuha ibadiyes-salihun." Zebur demek fi jami'il kutubil munazzaleh. <gülüyor> Levhi mahfuza yazdıktan sonra indirdiğimiz bütün kitaplarda şu var buyuruyor Cenab-ı Hak Ayetin tefsiri böyledir diyor Ebu Suud Hazretleri Yani yeryüzüne salih kullarımız varis olacak Kemal Paşazade Hazretleri diyor ki Şimdi Allah'ın yeryüzündeki salih kulları Osmanlı devlet adamlarıdır O halde Allah onları yeryüzüne varis kılacaklar Onlar ümmetin sahipleri olacak ne zaman ki devlet-i bütün köşelerinden kuşattılar. İşgaller, istilalar iş başladı. Afrika'da Müslümanlar kendilerini koruyamıyorlar iki tane ekmek almaya paraları varsa bu Osmanlı dört asır Afrika'yı işgalden korudu. O halde şimdi bir ekmeğimizin parasını İstanbul'a gönderelim dediler. Yani sizin şu ülkenizde şimdi Afrika'da iki tane ekmeğinin bir tanesini yüz yıl önce size gönderenlerin hak ve hukuku var. Birileri diyorlar ki biz neden gelen mültecilere bakalım? Neden onlara yardım edelim? Siz Müslümansınız bu millet. Her şeyden önce Sultan Fatihleri evladıdır. Yavuzların Abdülhamit Han hazretlerinin evladıdır. Bütün bunların ötesinde Kur'an-ı Hakim'e iman etti. Allah Azze ve Celle bizi Kur'an'ın gölgesinde kardeş kılmıştır. Kardeşliğin hukuku, kardeşliğin bir vecibesi. Biz onlardan, şunlardan, bunlardan değil. Hayatımızın amentüsünü Kur'an-ı Hakim'den, Allah Resulü'nün sünnetinden, Sultan Fatih'lerden öğreniriz. Biz onların evladıyız. Allah'ın inayetiyle, Arakan'dan Maribe kadar... Alayan bu ümmet yeniden Osmanlı'nın sancağıyla adalete kavuşacaktır. Osmanlı'nın gidişiyle nasıl matem, nasıl acı, nasıl gurbet, kara bir bulut gibi alem İslam'ın üzerine çöktüyse yeniden Söğüt'ten bir zuhur olacak. Yeniden Osmanoğulları gelecek. Osmanoğullarıyla yeryüzüne ittihadı İslam gelecek, İslam gelecek. Onun için bu gençler şimdi her okudukları ibarelerde o büyük fetihin rüyalarını görecek Allah'ın inayetiyle. Şununla bu hutbeyi noktalayayım. Belki görüyorsunuz bu rüyaları, belki görmüyorsunuz. Ama bu rüyaları gören var. Bu rüyaları görmek için büyük sayılara muhatap olmaya gerek de yok. Alim İslam çöktüğünde Sa'ud'de belki 5000 kişi var. Ama 5000 kişi dünyada Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sancağını dalgalandırabilmenin rüyalarını görebilmiyor, görebiliyordu. Dolayısıyla bu iman ve irade işi kardeşlerim. Hindistan'da bir alim Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de bu rüyayı anlatmıştı. Birkaç yıl önce bir icazet merasimindeyiz. Kapıda, sokakta bir hareketlilik var. Hepimiz sokağa koştuk, baktık ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geliyor. Üzerinde Osmanlı sarığı, başında Osmanlı üzerinde, sırtında Osmanlı cübbesi, başında Osmanlı sarığı var. Konuşmadılar, sadece selam verdiler. Selamdan sonra İstanbul'a yöneldiler, sağ elleriyle İstanbul'u gösterdiler. Anlattık ki Arakan'dan Fas'a kadar bu ümmet yeniden Osmanlı'yla ayağa kalkacak. İttihat-ı İslam, Arabıyla, Kürdüyle, Türküyle, Beyazıyla, Siyahıyla bu ümmet yeniden Hz. Muhammed'in sancağını bu milletle taşıyacaktır Allah'ın inayetiyle. İşte İstanbul, işte Fethi, karadan yürüyen gemiler. O baş kumandanı Akşemseddin Hazretleri size bunu anlatıyor kardeşlerim.